Günaydın. Günün ilk kampanya haberiyle başlayalım. Kuzey Doğa Derneği hem açtıkları kampanyaya imza desteği istiyor hem de bakana faks çekilmesini önemli görüyor. Kuzey Doğa Derneği çalışmalarını yürüttükleri bölgedeki Aras Nehri Kuş Cenneti'ni yok edecek projeye dikkat çekiyor ve kampanyalarında Cumhurbaşkanlığını muhatap alıyor. 2012 yılında mecliste Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Iğdır Milletvekili Sinan Oğan arasında geçen bir diyaloğu hatırlatmış. Kampanya milletvekilinin kuş cennetiyle ilgili sorduğu soruya bakanın bu kuş cennetini korumak boynumuzun borcudur şeklinde cevap verdiğini söylüyor. Dernek kuş cennetiyle ilgili durumu şöyle açıklamış. Planlanan Tuzluca Barajı Aras Vadisi'ne yapılırsa 249 kuş türünün yaşadığı, beslendiği ve ürediği alan sular altında kalacak. Bu bölgede baraj inşa etmekten vazgeçilmesini isteyen Kuzey Doğa Derneği bölgede asıl yapılması gereken işler için de şöyle diyor. Bu bölgede bırakın baraj yapmayı tam tersine bölgenin koruma altına alınması, Iğdır'ın ekoturizm merkezi haline getirilmesi, ekolojik ve ornitolojik araştırma ve ekoturizm çalışmalarının desteklenerek devam etmesi Iğdır ve dünyamız için hayati önem taşıyor. Kampanyacılar Aras Kuş Cenneti'nin barındırdığı zenginliğe şaşırtıcı örnekler de veriyor. Büyüklük bakımından Van Gölü ile Aras Kuş Cenneti'ni karşılaştırıyorlar. 10 kilometre karelik kuş cennetinin 3700 kilometre karelik Van Gölü'nden daha fazla kuş türü barındırdığına dikkat çekerek şunları söylemişler. Türkiye'de kayda geçirilmiş 471 tür kuşun yarısından fazlası, bu çok önemli sulak alanda yaşıyor. Aras Vadisi'nde yapılan araştırmalar sırasında Iğdır'da daha önceden bilinmeyen yüzden fazla yeni kuş türü tespit edildi ve Şikra atmacası Türkiye kuş envanterine yeni bir tür olarak eklendi. Bu nedenlerde kuş cennetinin öneminin yatsınamaz olduğunu halde hala korunması gereken sulak alan statüsüne alınmamasını anlayamadıklarını söyleyen Kuzey Doğa Derneği sözcüleri yapılması planlanan Tuzluca Barajı'na karşı çıkıyor. Doğal güzelliği nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan National Geographic dergisinde iki kez yayın konuları arasına aldığı ve Türkiye National Geographic edisyonunda da defalarca hakkında haber yapılan bu kuş cennetinin baraj suları altında bırakılmaması için destek istiyor. İkinci kampanya haberi Bahri Sertçelik'in açtığı işitme engelli vatandaşlarla ilgili bir kampanya. Bahri Sertçelik kampanya detaylarında günümüzde engelli vatandaşların kullandığı otomobillerin engellerine özel olarak modifiye edildiğini bu sayede fiziksel engellerinin araç kullanmalarına engel olmasının önüne geçildiği bilgisini veriyor. Bu araçlarda özel plakaların olduğunu ve bu özel plakalı araçlara sahip olurken aracın satış fiyatını önemli ölçüde yükselten ÖTV'den muaf tutulduğunun da altını çiziyor. Tabii işin ucunda devletin vergi kaybı söz konusu olduğu için burada engellilik derecesiyle ilgili bir sınır belirlenmiş. İşitme engelli vatandaşların %40 engelli sayıldığını, bu engellilik oranının ÖTV ödemeden araç almaya izin verdiğini ama işitme engelli vatandaşların bu istisnadan yararlandırılmadıkları bilgisini veren Bahri Sertçelik, devletin iki farklı bakanlığın farklı yaklaşımına da dikkat çekiyor. İçişleri Bakanlığı'nın duyamayan vatandaşlarına H sınıfı yani engellilere verilen ehliyet sınıfından belge verdiğini, ancak Maliye Bakanlığı'nın bu konuya araçta modifiye yapmak gerekiyor mu gerekmiyor mu açısından baktığını ve gerekmediği için işitme engelli vatandaşlara ÖTV indirimi hakkı vermediğini söylüyor. İşitme engelli vatandaşların ÖTV ödemeden otomobil sahibi olabilmesi için gerekli düzenlemenin yapılmasını isteyen kampanyacı açtığı bu kampanyasına destek bekliyor. Sırada yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili iki kampanya haberi var. İlkinde Betül Durukan, CHP'ye seslenmiş ve Cumhurbaşkanı seçimi için emekli orgeneral İlker Başbuğu aday göstermesini istiyor. Ülke geleceği ile ilgili planlanan oyunlar olduğunu iddia ediyor ve bu şekilde planların bozulacağına inanıyor. Öte yandan... Kısa adı Kader olan Kadın Adayları Destekleme Derneği ise kadın bir cumhurbaşkanının adayı olmasını istiyor ve dernek sözcüleri bu konuda bakın şöyle demiş. Ülke nüfusunun yarısının kadın olması dolayısıyla seçmenin yarısının da kadın olduğu toplumumuzda kadınların yeterince temsil edilmediğini biliyoruz. Bu durumunda uzun yıllar değişmeyeceği korkusunu yaşıyoruz demiş. Bakalım kaç kadın adayımız olacak ve sonunda Türkiye tarihinde ilk kadın cumhurbaşkanı seçilecek mi? Sıradaki haberde Semra Kaptanoğlu, Türk gazetelerine sesleniyor, kadını aşağılayan... Değersizleştiren bir yaklaşıma dikkat çekiyor ve gazete yöneticilerine demiş ki sizlerden talebimiz haber sayfalarınızdaki kadın bedeni teşhiri üzerinden ticari kar sağlamaya yönelik beden teşhiri resimlerine son vermenizdir. Açtığı kampanyaya destek alıyor. Somut örneklerden ve somut sayfalardan başlasaydı bu kampanya o zaman adım adım başarıya ulaşma şansı daha da yüksek olurdu. Zehra Ciner, açtığı kampanyasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bir soru soruyor. Demiş ki gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de neden hem mimarisi hem de içeriği mükemmel olan bir yerimiz olmasın? Neresi? Haydarpaşa Garı'nın kütüphane olmasını isteyen Zehra Cinel, Haydarpaşa Garı'nın otel ya da alışveriş merkezi olmasını istemiyor. Sanıyorum zaten şu anda planlar veya en azından iletişimi bu planların buranın müze ve kültür merkezi yapılacağı yönünde. Ümit edelim gerçekten burası bir otel veya AVM'ye dönüşmez, İstanbul'un kötü kaderine burası da maruz kalmaz. Sıradaki kampanya haberi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne muhatap almış. Kampanyayı başlatan Mustafa Oğuz Sinemiliye oldu belediyelerin kaldırım düzenlemeleri için çok fazla ödenek ayırdıklarını düşünüyor. Şehrin modernleşmesi olarak görülen yeni kaldırımların iyi planlanmamış veya sürekli değişen altyapı uygulamaları nedeniyle kaldırımlara harcanan paranın boşa gittiğini iddia ediyor. Kaldırım çalışmalarının daha özenli olmasını isteyen kampanyacı yine destek arıyor. Ve bir başka kampanya Trabzon Çarşıbaşı ilçesinden kampanyayı başlatan Yavuz Kaynar demiş ki Çarşıbaşı ilçesi hakkında köklü geçmişine rağmen 1980 sonrası gelişememiş ve bilinirliği gittikçe azalmıştır. Bu geri kalmışlığı ilçenin eskiden adının İskefiye olduğunu ve Bill ismin şimdi çok daha bilinir olduğunu ve ilçenin eski adının yani İskefiye'nin geri verilmesinin ilçenin tanınırlığını arttıracağını düşünüyor. Yani çarşı başı yerine İskefiye. Rusya Sağlık Bakanlığı'nı Türkiye'den hedef alan bir kampanya var, başlatan Müjde Öztürk. Rusya'da yaşanan Çernobil felaketi nedeniyle ülkemizde özellikle Karadeniz bölgesinde kanser hastalığına yakalanan vatandaşların olduğunu söylemiş ve Rusya'nın tedavi konusunda sorumluluk almasını istiyor. Rusya Sağlık Bakanlığı ya ilaçların teminine destek olmalı ya da biyoenerji uzmanlarını hastanelerimize yollayıp alternatif tıp alanında Yardımcı olmalı diyor. Demek ki alternatif tıpa inanan birisi kendisi. Son kampanya haberi ise Pamir Bebek'le ilgili sosyal medyada kayıp ve arama çalışmalarına konu olan Pamir'in hayatını kaybetmesi üzerine kampanyacı Doktor İnci Erkin şöyle demiş. Pamir'in ölümüyle yüreğimiz dağlandı. Alınması gerektiğini düşündüğü bir takım güvenlik önlemlerini şöyle sıralamış. İnci Erkin'in güvenlikle ilgili önerileri havuzlar için güvenlik önlemleri alınsın, kullanılmayan havuzların üstleri branda ile kapatılsın, uzun süre kullanılmayacak olanlar boş tutulsun, köylük yerlerdeki kuyu, kanalizasyon çukuru gibi yerler çocukların kaldıramayacağı ağırlıkta kapaklarla kapatılsın. Gerekli önlemler alınırsa böylesine büyük acıların yaşanması önlenebilir. Change.org'da siz de benzer kampanyalar açabilir ve değişime Ön ayak olabilirsiniz. Esen kalın.